Bismillahirrahmanirrahim Aleyküm Allah Selamun Aleyküm Hepinize Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi tamam, Berekatuhu Çekebilirsiniz ha, kamerayı... Allah'a hamd eder Resuluna salatı selam ederiz Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur Kimi de sattırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yorudur. Dince sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Nasıl kullanacağını biliyor musun? Sağ kenarda, köşede bir şey var. Önlersin mi önce? Kamerada önlersin mı? Bir kere doka niyetiyor. Bak <gülüyor> abi olmaz. Şuraya da kapı yapma. Evet kardeşler. Bugünkü dersimiz Bakara suresinin 255. ayet-i kerimesi inşallah. Dün yoğun bir ders programı olduğu için bugün sizi fazla sıkmak istemiyorum. Ama Bakara suresinin 255. ayeti kerimesinin de biliyorsunuz bir namı, fazileti, birçok özelliği olan bir ayeti kerimedir. Ve aynı zamanda ayetel kürsü diye revaç bulmuştur. Kur'an'daki ayetlerin içinde en üstün yüce ayetlerden bir tanesidir. Hatta bir hadisi şerifte ben Kur'an'da iki tane ayet biliyorum ki bununla kim Allah'a dua ederse Allah onun duası ne yapmaz? Reddetmez. Birisi nedir? Ayet-el kürsü birisi de âlimdendakidir. Evet. Ayet-el kürsü. Yine faziletiyle alakalı baktığımızda bir gün Ebu Hureyre Allah kendisine rahmet etsin mal'ın hurmalıklarında bekçilik yapıyor. Bir gün bakıyor ki hurmalıkta bir hırsız var. <gülüyor> yakalıyor. Allah Hüsnü Aleyhissalatü Vesselam'a götürmek istediğinde hırsız yalvarıyor. Çocuklarım var, eşim var, açım, şöyle böyle derken Ebu ile üzülüyor. Ve onu ne yapıyor? Serbest bırakıyor. Daha sonra ertesi gün Yine aynı adamı yakalıyor. Yine götürecek bin bir yalvarma yine bırakıyor. Üçüncü gün yine yakalayınca artık diyor senin hiçbir mazeretin beni ne yapmayacak, kandıramayacak, bugün ben seni götüreceğim. Hırsız bakıyor ki bu sefer gidecek. Diyor ki sen beni bırak, ben sana bir dua öğreteyim. Sen bunu oku, bir daha beni ne yapamazsın? Göremezsin. Bu öğrettiği dua neydi? Aynen. Bakara suresinin 255. ayet ikilimiz. Yani halk arasında ayete kürsü dediğimiz bir ayet. Ebu kureyle bu vakayı unutuyor. Allah Resulü ve vesselam'a anlatmıyor. Tabi Cibril olayı ve vesselam'a aktardığında Allah Resulü bu bahçelikte ne oldu diyor. Öyle sorunca Ebu Kureyye de olayı anlatıyor. O diyor, şeytandı diyor. İki gün seni o şekilde kandırdı ama diyor her zaman yalan söyler. Bu sefer ne yaptı? Doğru söylemiştir. Yani ayetel el kürsüyü okuduğun zaman şeytan sana ne yapamıyormuş? Hiçbir zarar veremiyor ve bir daha yanına ne yapmıyor? Gelmiyor. Bu hadis nerede? Sarık Bey Evet. Maalesef kardeşler biliyorsunuz Ramazan boyunca yoğun bir ders tempomuz oldu ve kavramlarda sünnet üzerinde baya bir durduk. Sünnette en çok müşkülat olan insanlar kimdi? Muhtezile. Yani aklı ilah edinen insanlar. Onlar bu hadise ne derler? Bukhara'da uydurma var derler uydurma diyerek bu sefer hiç rivayet zincirine falan gitmezler. Nereye giderler? Ben size dün hadisi yapı olarak izah ederken senet ve metin dedim. Hangisine yaklaşmayacak? <gülüyor> <gülüyor> Orada bir durduk. Şimdi bunlar mutezile metine alabildiğine böyle hoyratça ne yaparlar? Dalarlar ve derler ki Bak Ebu Hureyre şeytandan ne yaptı? Hadis aldı diyerek Bukhari'de uydurma rivayet olduğunu söylerler. Yani metin tek tenkiti yaparlar. Yani akıllarına uymadıklarını söylerler. Halbuki Ebu Hureyre peygamber efendimize bu olayı anlatmayı zaten ne yapıyor? Unutuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine ne yapıyor? Hatırlatıyor. Bu da neyi gösteriyor? Aynı Onların şey. yalanmadığı aslında Ebu Kureyre değil, Allahü Resulü salatü vesselamdır. Evet, konumuza döndüğümüzde şöyle Arapça ezberden okumak isteyen var mı? Neyse, iftardan çıktığınız için ben Türkçesine bakayım. Bakara suresinin 255. ayetini bir inceleyelim. Ondan başka ilah yoktur. O haydır. O hayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan O'nun katında hiç kimse şefaat edemez. O Kullarının yaptıklarını, yapacaklarını, her şeyi ne yapar? Bilir. Onun bildirdiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir şey ne yapmaz? Tam olarak bilemez. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Onları koruyup gözetmede kendisine zor gelmez. O yüceler yücesidir. Evet. ayeti kerime belki bir ayeti kerime fakat ayetin içinde birçok yapılar var. Bir en şerefli konu nedir? Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını anlatan tevhid konusu. İkinci olarak şefaat meselesi var. Diğer konulara girmek istemiyorum. Burada Tam 16 tane Allah azze ve celle'nin ismini öğrenebilirsiniz. Bir ayet-el er kürsi'de. Buhari'de, Tirmizi'de ve İbn Mace'de gelen rivayette Allah Resulü'nün sallallahu ve kim diyor Allah'ın 99 esma-i esmasının sayarsa ne olur? Allah size verir. Gidin Haşr suresinin 22, 23, 24. ünü ezberleyin. Ne kadar? 30'a yaklaşırsınız. Yani iyi bir Kur'an okuyucusu olmanız sizi aynı zamanda da Allah'ın isimlerini ne yapar öğrenmeye gider. Şimdi tekrar yapıya dönelim. Allah'tan başka ilah yoktur. Haydır diyor. Bakın, Vahid Allah birdir. Eğer göklerde yaratıcı iki olsaydı düzen olur muydu? Mümkün değil. Yeryüzü fesada uğrardı. Hatta Diyanetin eserlerinden birisinde şöyle yazıyor. Allah'ın varlığı ve birliğiyle alakalı bir konferans düzenleniyor. Konferansta profesörün birisi diyor ki ya diyor biz okuduk da Allah'ı öğrendik. Yani hakikaten öğrenmişler. Ama diyorlar Anadolu'da hiç okumamış, okuma yazması olmamış bir insanlar bu Allah'ın nasıl varlığını biliyorlar, nasıl birliyorlar. Gelin diyorlar herkes Anadolu'ya bir yayılsın, herkes izlenimlerini toparlasın, bir konferans yapalım. Gidiyorlar. Bir tanesinin ikini nakledeyim size. Arabasıyla memleketine varıyor. Sabah dört buçuk gibi Köy'e giriyor. Koca karnının birisi çeşmede su dolduruyor. Emre sen uyuyun bak Ramazan doyuyor. Ana diyor, "Sen aleyküm aleyküm selam." Allah kaç tane diyor? "Bir." diyor. Peki diyor, "Sen Allah'ın diyor bir olduğunu nereden bildin? Okudun mu bir?" Yer? Yok diyor. Benim okumuş yazmışlığım yok oldu diyor. E peki nereden çıkarıyorsun biri olduğunu diyor. Oğlum diyor, bizim köyde diyor bir muhtar vardı diyor. Falan seçimde diyor, onların rakipleri diyor filan çıktı. Herkes diyor birbirinin tarlasını yaktı, onun ekimini yaktı, o öyle oldu. E ne alakası var? Olur mu oğlum diyor. Falan oğullarından bir tanesi muhtar adayı oldu, bunlar çekildi, ortalık sulh oldu diyor bir köyde diyor ikinci muhtar çıkınca diyor, herkes diyor birbirinin sarlatına göz diker de diyor bir koca dünyada ikinci ilah olsa diyor düzen olur mudur? Demek ki diyor adam okumaya ne yapma gerek yokmuş diyor. Ve çekiliyor. Vahid dediğin zaman bir, Allah her şeyi ne yaratmış? Çift yaratmış. yaratmış. Elkeği varsa dişisi var, beyazı varsa siyahı var, acısı varsa tatlısı var. Her şey zıttı inan kaimdir ki sen bir olan Allah'ı birleyebilesin. Yani Allah Azze ve Celle nedir? Birdir. Ona eş boşanlar ancak Allah'a ne yapmışlardır? Zulmetmişlerdir. Bakın İsrail oğullarına İsrail oğullarından bir kişi diyor ki ya Rabbi diyor burada bu kadar insan öldürülüyor bu kadar katliam var bunları nasıl dirilteceksin biz diyor onu öldürdük uyuttuk merkebi toz toprak oldu yemeği bozulmadı sonra merkebini dirilttik kemiklerini dizdik et giydirdik eşek anırmaya başladı diyor. Ve o kavminin içine gittiğinde kavmi ne diyor? Bu zehir Allah'ın oğlu diyerek ne yapıyorlar? Tapmaya başlıyorlar. Bir olan ilahı ne yapamıyorlar? Gereği gibi takdir edemiyorlar. Bu sureye ayet-el kürsü denmesinin birincisi Allah'ın varlığı ve birliği. Bunu yani sen ibadetlerinde Hiçbir şey ona ne yapmayacaksın? Ortak koşmayacaksın ki ibadetin kabulünde birinci esastır. İkincisi haydır. Diridir. Her şeye hayat verendir. Muhyi diriltendir. Yaşatandır. Yani Allah Azze ve Celle kainattaki her şeyi ne yapmıştır? yaratmıştır. Allah'tan gayrı yaratıcı nedir? Yoktur. Yani insanların kendi elleriyle düzüp yaptıkları neymiş? Putlardan öte bir şey değildir. Evet. Allah Azze ve Celle'yi ne uyku tutar? Ne de? Uyuklama. O her zaman nedir? Diridir. Düşünün şimdi bir ilah ki Aynı İbrahim Aleyhisselam'ın kırdığı ilahlar. Kendini koruyabiliyor mu? Gerçi putların hepsi ayakta. Gözü açıksa gözü açık, ağzı açıksa ağzı açıktır da rışlar, gariple garip, garip, dışarıda duruyor. <gülüyor> yani nasıl yaptıysan öyle. İbrahim putları kırıyor. E açık ama diri değil. Vahıyor ama anlamıyor, boş bakıyor. Bir şey istesen verebiliyor mu? Seslensen duyuyor mu? Ama Allah Azze ve Celle, Celle hem diridir, hem diriltendir, hem onu uyku uyuklama ne yapmaz? Tutmaz. Hem de gizliyi de açığı da yerin derinliklerini de göktekinde ne yapar? Görür ve bilir. Evet. Allah Azze ve Celle Tayyumdur. Her şeyi tutar, her şeyi kuşatır, korur. Allah Azze ve Celle Malikin mülktür. Bütün mülk kime aittir? Allah ın, Allah ın, Allah ın, Eminsiniz değil mi? Peki bu malları alıp böbürlenenler, insanlara tepeden bakanlar, dağların tepesine kadar gidip evler yapanlar. <gülüyor> vadilere girip ee, bahçeler yapanlar ne oluyor? Dünyanın mesleğinden faydalanmalı. Öbür tarafta hesabını veriyorlar. Bunlarla ne yapıyor? Aldanıyorlar. Bütün maltta, malda, mülkte kiminmiş? inmiş? Allah Allah'a. Allah Çalışma karan mı? Hayır. Hayır. Mal biriktirmek haram mı? Hayır. Demek ki her şeyin bir ölçüsü var. Ölçülü olduğu müddetçe bir sıkıntı yok. Mesela sahabeler geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü zengin kardeşlerimiz hayrı aldı götürdü. Ne oldu ki? E bizim yaptığımız her ibadeti onlar da yapıyor ama artı onlar bir de mallarıyla bir şey yapıyor. Allah Aleyhisselatü vesselam her namazdan sonra siz 33 kere sübhanallah. 33 kere elhamdülillah. 33 kere Allahu ekber deyim diyor. Bakın, zenginin malına bu tesbih ne yapıyormuş? Hiç geliyor. Aradan biraz geçiyor. Sahabeler geliyor. Allah'ın Resulü bundan bizi de öğrendi. Bunu da öğrendiler. Öğretmen Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam siz diyor cennete Zenginlerden 500 sene önce gireceksiniz. bana mı size yetmiyor diyor. Hemen gidiyor. Allah onların hırslarını artırsın. Bakın, hiçbirimizin belki bunlar aklına ne yapmaz? Gelmez ama onlar hayırı işlemek için her şeyi ne yapıyorlar? Soruyorlar. Allah onlardan razı olsun. Demek ki lehül mülkü ve lehül hamdu yuhyi ve yumin. Malda, mülkte, öldüren de dirilten de kimdir? Allah. İnşallah bunlar söylerken sözde kalmaz. Kafir birisi olsa, mazlum olsa, ya Rab, ya Rab dese, Allah icabet eder mi? Niye eder? Her şeyiyle Allah'a teslim ediyor. Benim kurtarıcım sensin artık diyor. İşte sen de bir mümin olarak öldüren de, dirilten de, mülk de Allah'ındır derken aynı şekilde dersen olur. Yoksa dilden aşağı ne yapmaz? de onlar inmeyenler? Aferin. Aferin. Evet. Kuşatan. Allah Azze ve Celle nedir? Muhittir. Her şeyi kuşatmıştır. Her şeyi görür ve bilir. Allah Azze ve Celle'nin ilmi her yeri ne yapmıştır? Kuşatmıştır. O ezeli ilmiyle olmuşu, olacağı, olmayacağı da yine kendi yanındaki ilmiyle ne yapar? Bilir. Evet, el-alim o her şeyi bilir. Vasi, geniştir, kuşatıcıdır. Rabbil alemindir. Alemlerin Rabbıdır. Kaç alem var? Kaç? 18 gün ile 24 gün Doğru söyleyenler söylesin. 1. Ruhlar alemi var mı? Var. 2. Dünya alemi var mı? Var. 3. Rüya alemi var mı? Var. 4. Kabir alemi var mı? Var. 5. Berrah var mı? altı. Ahet var mı? Demek ki alemlerin Rabbi dediğinde bildiklerinden şöyle düşündüğün an imanı ne yapar? Artar. ve ayeti kerimede ne diyor? Gökte ve yerde olan her şey Allah'ı zikreder diyor. Şimdi bu şekilde ben nini mi anlatıyorum uyuyor <gülüyor> Gökte ve yerde her şey Allah'ı zikreder diyor. Ne anlıyorsun şimdi Mücahit? Duruyorsunuz bir açın. Şimdi bakın. Bir görünen var. Bir bildirilen var. Bir de hissedilen var. Şimdi ilminden yaklaş bu konu, konuya. Gökte direksiz yükselen bir sema var. Bulutlar var. Yerde saymakla bitmez. Sonra yedi kat sema var. Melekler var. arş var. Kürsü var. Yani bunlarıyla beraber zikrettiğinde gökte ve yerde olan her şey Allah'ı zikreder deyince bu sefer ifade de düşüncede ne yapıyor? Artıyor. Allah kuşatır derken senin bulunduğun yeri değil. Her şeyi kuşada. Yani sen belli bir yeri görüyorsun. Onunla değil. Allah her şeyi görüyor. Sen aydınlıkta görüyorsun. Allah karanlıkta da, aydınlıkta da. Sen engel tarafı oldun ne yapıyorsun? Arkasını göremiyorsun. Allah her şeyi görür. Her şeyi ne yapar? Bilir. Yani ayetel kürsü veya Allah'ın sıfatları dediğimizde rastgele anlamayın, rastgele de ne yapmayın? Düşünmeyin. Yani şeytan boşuna uzaklaşıp gitmiyor. Sen Allah'ın isimlerini öğrendiğinde senin sığındığın bir kalem at. Şeytan seninle ne yapsın? Başka bir mesaiye gidiyor. Biri öğrenmesin diye. Evet. El hafız koruyan saklayandır. Şimdi yarın kıyamet gününde defteri insanların verilecek. Küçük demeden büyük demeden diyor Herkesin kuşunu boynuna asacağız. Yani defterini diyor Allah Azze ve Celle. Bakacak ki insan eyvah hiçbir şey gizlenmemiş. Sen yaptıklarını unutsan da onları saklayan onları koruyan kim var? Allah Azze ve Celle var. Tekel tekel insan onlara bakacak ve hesabını ne yapacak? Verecek kimi yüzlerin karardığı bir yerde Allah yüzlerimizi ah El-Ali çok yücedir. Çok yücedir. El-Azim pek azametli, büyüktür. Eşşafi, şefaat edendir. Evet, siz bunları inşallah kafanıza yazın. 16 tane, ve 14 mi? 15 İsmi ne attık. Öğrendik mi? Geriye ne kaldı? Şafi çıkmadı. Şefaatçi olmalı. Hareketin için. Bu Şefi. Şafi diye yanlış çıktı. Şefi? Şafi. Evet. Gelelim şefaatla alakalı meseleye. Şefaat var mı? Var. Ne demek şefaat? Var merhaba demek. Aracı olmak, değil mi? Yardımcı olmak. Mesela bir arkadaşımız birine çok kızdı, öbürü ne diyor? Ya o çok iyi birisi, belki boşta bulunmuştur, böyle bir yanlışlık yapmıştır. Sen onu ne yap? Bağışla. O hayırlı bir insan. Yani aracı olarak ne yapıyor? Onun kalbini ona yumuşatma yoluna gidiyor. Şefaat itikatta önemli meselelerden bir tanesidir. Maalesef yine muhtezile dediğimiz yani akılcı dediğimiz insanlar şefaati ne yapar? İnkar ederler. Neden inkar ederler? İyi ben amel edeceğim. edeceğim Adam günah işleyecek, işleyecek. Hadi ben sana şefaat edeceğim. Gir cennete. Olmaz böyle şey diyerek yine akli giderek ne yapıyorlar? Şefatı inkara gidiyorlar. Veyahut başka bir sebep getirerek derler ki Mekke toplumunun müşkilatından birisi neydi müşrik toplumun? O putlara giderlerdi, şefaatçi dilerlerdi. Bak şefaat hak olsaydı Allah onlara ne yapmazdı? Müşrik demezdi. Peygamber de ne yapmazdı? Göndermezdi diyerek ne yapıyorlar? Batıl, tevil yapmışlardır. Evet kardeşler. Kimi de kabul etse ve şefatı kısmi kabul eder şefaatı sadece Allah yapar. Onun dışında hiç kimse ne yapamaz? Yapamaz derler. Evet. Peki, ehli sünnetin şefaat itikadı nedir? Şefaat vardır. Bir, Allah'ın izniyle Allah tam yetkilidir. Allah izin vermedikçe hiç kimse şefaat edemez. Burada Lehte aleyhte muhalefet edenlerle de beraberiz. Bundan sonra yollarımız bazı noktalarda, bazı fırkalarla ne yapıyor? Ayrılıyor. İki, birinci neydi? Allah'ın iznine bağlıdır. Ondan gayrısı izin vermedikçe ne yapamaz? Şefaat edemez. İkincisi, Allah'ın izniyle ama Allah'ın izin verdiklerine İzin kime vermiştir? Naslara bakıyoruz. Melekler şefaat ne yapacak? Ecek. Edecek. edecek. Bu kitabı? Kur'an. İnsanlara, Müslümanlara ne yapacak? Edecek. Şefaat edecek. edecek. edecek. Peygamberler? Edecek. Peygamberimiz? Edecek. Şehitler, sıddıklar. Yani derecesine göre insanlar ne yapacak? Şefaat edecek. Ama... Şirk üzerine ölen birine şefaat geçerli evet. değil. Ama burada da Ehl-i Sünnet şöyle bir bap aşmış. Yani dikkat edin diye söylüyorum özellikle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını tarif ederken bir şart koşmuştuk. Neydi o? Ne Ölecek. Görecek. Görecek. Görecek Ama ünlü Mektum görebiliyor muydu? Göremese bile o istisnaydı. Neydi? Müslüman olarak onun devrinde yaşaması, ona tabi olması yeterliydi. Ama istisna bu. Fakat burada kafire de şefaat fayda verir diye ehl Sünnet bir babaşmış. Evet. Şimdi başlığa bakınca Olur mu kafire şefaat? Cennete e, müşrikler girecek mi? Yani girmeyecek. Bir ters gibi bir ifade geliyor insana. Ama okuyunca hiç de iş öyle değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, amcan Ebu Talip Yıllarca sana korkamak geldi. seni hamisi oldu ve insanlara karşı ne yaptı? Korudu. Tamam, şirk üzerine öldü ama üzerine de ayet indi. Hiç mi faydan olmayacak? Evet diyor, olacak. Cehennemde ebedi kalacak. Ama cehennemde topuklarına kadar girecek. Bununla da ne yapacak? Beyni fokurlayacak. Pokur. Yani buradan kafire şefaat vardır ama cehennemden çıkması için değil, azabının hafiflemesi için. Demek ki şefaat Allah'ın yetkisi dahilinde <gülüyor> Allah izin vermeden hiç kimse ne yapamıyor? Şefaat edemiyor. Şefaat Allah'ın izniyle ama Allah'ın izin verdiklerine üçüncü şart ne? İzin şefaat Allah'ın iznine izin verdiklerine izin verdikleri de ancak izin verdiklerine ne yapabilir? şefaat edebilir. Burada önemli bir kayda daha var şefaatla alakalı. Şefaat ancak diriden istenir. Ölüden değil. Peki ezan okunur. Bizim millet ne yapar? Abi O gözlerini siliyordu. sonra şefaat yaresullah derler. Şurayı öferler ya da böyle derler. Şimdi bu sözler, bu hareketler hiçbir zaman doğru olan sözler nedir? Değildir. Hiçbir zaman bu konuda ki diğer konularda da şefaat Allah'ın izniyle ise o zaman Allah'ın izni olmayan hiç kimseye ne atmıyorsun, yükleniyorsun Ama bakın en çok şeytanın oynadığı noktalarda mı? Edan okunuyor. Ne dediğini deyin, sonra ne yapı? Versiyon. Versiyon yoktu. Nedir? Edan duası. Bunu okuduğunuz zaman, Allah Resulü ne diyor? Muhterem. Muhakkak ki diyor kim versiyonu okursa şefaatim. şefaatim ona. Ne olur? inşallah vacip olur. Bu bir. İkincisi, her peygamber diyor, duasını ne yaptı? kullandı. Ben ne yaptım? Ahirete bıraktım diyor. Ve benim şefaatim, ümmetimi büyük günah işleyenlerine diyor. Şimdi birçok nas var bununla alakalı. insanlar bu nası alarak ne diyorlar? Şefaat, Ya Resulullah. Değil. Ne yapıyorlar? Şefaatı Peygamberden istiyorlar. Aynen. Halbuki şefaat ölüden ne yapmaz? mi? Peki Peygamber'e şefaat izni verilmiş. Biz de dua edeceğiz. Nasıl dua edersek doğrulur? Peygamber'e şefaatlerine aile edeceğiz. Elbette ki Peygamber'in şefaat hakkı mı verecek? Aynen. E bunların arasına biz girmek niye aynen. istemeyelim ki? Nasıl dua edersek Allah'ın Allah Allah Allah şefaat izni verdiklerinin içine bunu söylemekten aciz miyiz? Şefaat ya Resulullah deyip de akidevizlik imanımızı tehlikeye atacağımıza bu şekilde dua etsek şefaat ya Resulullah diyenlere de aynı şekilde böyle dediğine Böyle dua et diye tavsiyede bulunsak, ceden yoluna gitmesek, onlara hayra öğretsek ne olur? Yani o o hayra sebep olursunuz. Ama yok böyle denmez. Olur mu? Ben Seyranberden istiyorum. O onu, o onu getirince ne yapıyor? Bir yere diyor. Ama şefaat sadece Allah'ın yetkisindedir. Allah'ın izin verdiklerini bir izin verdikleri ancak izin verdiklerine Şimdi şey kime eee şefaat edecek? Allah'ın verdiği şeyler. Ailesi, yakınlarını, yakınlarına. Alim. alim, çocuk, çocuk babasına. Yani birçok ne yapmış izin olarak gelmiş ama Yaşar Hüseyin'e şefaat edecek diyor mu? Yok. Olay var. Ünlem var ama isim ne yok. Yok. Onun için ana maskelere göre ne yapacağız? Meseleye bakacağız. Yine dikkat ederseniz burada ayet el, kürsüde bir kelimemiz daha geldi. Evet. Merak eden var mı Merak eden var mı bunun? Soru sormak ister misin? Dışarı çıkmak ister misin? Arş'a nasıl iman etmesi? <gülüyor> evet. Arş nedir? Bilinen bir şeydir. Yani ayette geçendir. Kur'an'da kaç yerde geçen? Altı. Yedi. Evet. Yani bilinen. Nasıldır? Yücedir, keyfiyedir? Kötü. Niye? Yer Biz kardeşler, Arapça inen Kur'an'ın ne ile muhatabız? Mantukuna. İsim ve sıfatlarda da neyle muhatapız? Mantukuna. Yani mantuk dediğimiz nedir? Tapı da bir usuldür. Anladığımız dile Arapça kelimenin dökülmesidir. Mantuk budur. Peki mefhum nedir? Allah Azze ve Celle'nin o mantuka yüklediği muradı ilahidir. Onda da yetkili kim? yani ayette kim tespit edebilir peygamber güzel eder biz mi Peygamberi olur yani. mu canım abduhaziz bayindir daha iyi, yani. yok, i̇yi, daha iyi yok. bak siyahla beyaz birbirinden ayrılınca kadar yiyin için diyor <gülüyor> bak, sahabenin anlamadığını abduhaziz bayindir anlamış ne güzel izah ediyor öpüzler de yiyor <gülüyor> tamam zekre ne isin? evet Aşk! Ah, demek ki istiva malum, keyfiyeti meçhuz, inanmak, e, Soru sormak, asıl mı ilaççıyım diyoruz? Neden Bir şey soracak, sen böyle yapmıyor. Şimdi orası. biz hangi şeyi işledik? ama bir evet. Demek ki ayetel kürşü denmesinin yani e, bunu ha bundan alakalı bir de çok önemli bir rivayet daha var şu an aklıma geldi unuttum. Kıyamette. Bir kağıt şöyle sallana, sallana, sallana kefenin bir hanesine düşecek. Öbür ya tarafta ya da hep günahlar. O düşen bir kağıt kefeyi ne yapacak? İşte o nedir? Ya La ya ilahe ya. Allah. Allah'tan başka nedir? İlah yok kelimesi. Ayetler, kürsü bu kadar nedir? Önemlidir. Hepinizin bunu ne yapması? ezberlenmesi ve devamlı bunu ne yapması? Okuması. Dua ederken de bundan tesbih mi yaptın? Bundan. Elde bir ürperdin, korktun herhangi bir şey mi? Bununla ne yapıyorsun? Yok ediyorsun. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam sürekli torunlarına ayetel küsüyü, felak ve nasıl ne yapıyor? Sürekli okuyor. Yani rukiye yapıyor. Allah hepimize hayır versin. Öğrendiğimiz zorlarla amel etmeyi nasip etsin. Evet. Peygamberlerin, Peygamberimizin üzerindeki hakkı nedir? Peygamberimizin üzerimizdeki hakkı nedir? Peygamberimizin üzerimizdeki hakkı nedir? Hani hadis-i şerifte ne diyor? Ey Muaz diyor. Buyur ey Allah'ın Resulü emrine amadeyim Allah'ın kulların üzerindeki hakkı nedir? Allah ve Resulü en iyi bilendir. Diyor. Nedir? Allah'ın onu yarattığı halde ona nitler eşler düşmamasındır. Peki bunu yaptığı zaman kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Hürmet Allah'ın onlara azap etmemesidir. Yani demek ki Allah'ın kullar üzerinde hakkı olduğu gibi bir fiili işleyince kulların da Allah üzerinde neyi varmış? Hakkı. Peki peygamberimizin bizim üzerimizde hakkı var mı? Nedir bu hakkı? Düşünün bir taş selam veriyor. Bir ağaç boyun eğiyor. Bir ölü kelep konuşuyor. Bir deve geliyor Allah Resulü'nden ne yapıyor? Konuşuyor. Yavrusunun aç kaldığını bakıcısının kendisine eciyet ettiğini söylüyor. Yani çevredeki her şey Allah'ın. Resulü'nü ne yapıyor? Tanıyor. Bakalım bizde ne yapıyoruz? Peygamberimizin üzerimizdeki hakkı nedir? Bir iman etme iki itaat etme. Üç İttiba. Yani ona tabi olma. Dört. Evet. Allah'tan kork dememe. Ondan razı olma. Onu sevme ama nasıl? Ömer ne diyor? Anam babam sana feda olsun. Olmaz. Ya? Nefsinde diyor. Ha? Şimdi oldu işte diyor. Onun verdiği hükme Gönül rızasıyla teslim olmalı. İki adam Allah Resulü'ne geliyor. Aleyhisselatü Vesselam hükme bağlıyor. Sonra onlar Ebu Bekir'e gidiyor. Ebu Bekir'e durumu anlatıyorlar. Allah Resulü'nün diyor sözüne ben ne yapamam? Var. Söz söyleyemem. Ömer'e gidiyorlar. Dur diyor senin cevabın içerisinde. Gidiyor satır alıyor geliyor. Adamın kafayı ayaklarının dibine koyuyor. Kavmi geliyor Ömer'i kısas etmeye. Allah Resulü ne diyor? Ömer, Ömer benim emrimi yerine getir. Mürtedim hükmü nedir? <gülüyor> Ayağının dibine koymak. Yani burada ağırlık yapıyor. Allah Hükmetmeyenin şey nedir? O'dur. Bunlar peygamberin üzerimizde nedir? Hakkıdır. Evet. Elhamdülillah. hamdülillah Rabbil Alameen. Tabbün. Ben bu gün konularına yöneldiğimde o ayrıları çok dinliyordum. O şefaat diyor ki, zinetsi hemde ayrılar, zeynem de yanacak. Neden? Şey, şefaat ondan sonradır diyor. Bu doğru mu hocam? Şimdi şefaatın Çekil. De Geri neresi? Hadisleri alıyoruz ne deme? Tek tek inceleyin. Şefaatı uzun uzma ama. Şefaatı uzun uzma. Allahü Vüsal İstanhâsı ve Sıral uzun bir hadis. Bakalım yerini c kim bilecek? Bütün insanlar diyor, mahşer yerinde toplanmış Ve Allah azze ve celle çok gadaplanmıştır. okuyorlar Toplanıp, Adem'in yanına gidiyorlar. Ey Adem, sen insanlığın atasısın. Ee, Rabbinin huzuruna gitsen de, çok gadaplı oluşunu kapatıyorsun. Şefaat etsen de biz bugün rahat etsek Adem Aleyhisselam ne diyor? Aleyküm Ben diyor Allah'ın bana yasak kıldığı ağaca yaklaştım. Cennet gibi bir nimet ne yaptı? Elimden gitti. Nefsi nefsi nefsi diyor. Siz kime gidin diyor? Allah'ın diyor insanlığa gönderdiği ilk Resul Nuh'a gidiyor. Ve insanlık kime gidiyor? Nuh'a gidiyor. Nuh, Nuh Aleyhisselam'a vardıklarında Nuh Aleyhisselam diyor ki ben diyor kavmimin işlemiş olduğu günahlara sabredemedim. Onların belasını istedim. Şimdi ben nasıl gideyim de Ya Rab bunlara şefaat et diyeyim diyor. Nefsi nefsi diyor. haya ediyor. Siz diyor kime gidin? İbrahim'e gidin. O Allah'ın nedir? Halilidir. Ve insanlık toplanıyor. İbrahim aleyhisselama gidiyor. İbrahim aleyhisselama aynı meseleyi anlattıklarında ben diyor üç yerde yalan söyledim. Nasıl Rabb'ıma çıkayım? Rabb'im bugün çok gadaplı. Nefsi, nefsi, nefsi diyor. Kime gidiyorlar? Musa aleyhisselama Aleyhisselam gidiyorlar. Yardım. Musa Aleyhisselam'a gelip durumu anlattıklarında ben diyor Allah'ın verdiği bir canı haksız yere ne yaptım? Öldürdüm. Öldürdüm. La emin benim bardak ne oldu lan? Sen niye sarıya götürdün verdin? Bunu ben özledim. Ve nefsi nefsi diyor siz İsa'ya gidin. O Allah'ın ruhudur. ruhudur diyor. İnsanlar İsa Aleyhisselam'a geliyor. İsa Aleyhisselam ha tam adamına geldiniz diyor. Öyle mi? Hiçbir, şey Hayır. Hayır. Hiçbir mazeret göstermeden siz Allah Resulü'na gidin, Muhammed'e gidin diyor. İnsanlar toplanıp Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldiklerinde ha tam adamına geldiniz diyor ve gidiyor arşın altına secde ediyor. O secdede Allah'ın takdir ettiği kadar kalıyor. İste Allah azze ve celle ona sesleniyor. Allah razı olsun. İste istediğin verilecek. Şefaat et sana izin verilecektir. Ben diyor Allah'ın izin verdiklerine şefaat ederim. Bu birkaç sefer sefer ne yapıyor? Tekrarlanıyor. Daha sonra Allah Azze ve Celle şefaat izni verdikleri şefaat izin verdikleri ve verdiklerine ne yapıyor? Ediyor ve herkes tanıdıklarını gidiyorlar, cehennemden çıkarıyorlar cennete. Allah Azze ve Celle bakın diyor, kalbinde harzallarınızı kadar iman olan var. İnsanlar hep tanıdıklarını çıkarıyorlar. En son Allah Azze ve Celle Cehennemden yana yana taşlaşmış, kömürleşmiş insanlardan bir grubu alıyor. Cennetteki abı hayat suyunu atıyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların sudan çıkışını öyle bir tasvir ediyor ki bir tanesi kalkıyor diyor ki Allah Resulü diyor sen Mekke'nin falan yerinde koyunlar güttün mü? Evet güttüm. Aynı orada sudan biten o mantarlar gibi diyor tarif ettin. Evet diyor her peygamber, koyun çobanlığı yapmıştır. Ve onlar alınlarında Allah'ın azatlıları diye cennette ne yapacaklar? Gezecekler. Belli bir miktar yaşadıktan sonra diyecekler ki, Ya Rabbi şu alnımızdaki lekeyi sil. Yani Allah'ın azatları da onlara ne yapacak? Alır gelecek. Allah Azze ve Celle onlardan da onu ne yapacak? Silecek. Ve Tamamen şefaat. Ne yapacak? Bu hadis senin bütün sorun da sağdan, soldan, önden, arkadan ne gelirse hepsini ne yapar? Bu en son grup. İşte en son bu. En son grup var ya. Onlar Nasıl? Onlar Hı da şirk totally. üzerine ölmeyen. ölmeyen şirk tatlı. üzerine ölmeyen Çünkü Allah Azze ve Celle asla vaadinden dönmez. <gülüyor> asla sözüne ters ne yapmaz? Düşmez. Çünkü kulun bana fadlarla yaklaşır. Nafilelerle daha çok yaklaşır. Sonra ne olur? Gören gözüm, tutan elim, yürüyen ayağın mesabesinde olur. O kulun ne isterse ben ona veririm. Sadece ölüm hariç, onu ezelde nasıl takdir ettiysem öyledir diyor. Yani Allah'ın vaadi hiçbir zaman ne yapmaz? Değişmez. Şirk ehlini cennete girmeyi ne yapıyor? Haram kılıyor. Koysaydı, koysaydı kimi koyardı cennete? Evet. İbrahim'i mahcup etmez. İbrahim aleyhisselam babası ne yapmazdı? Mahcup etmezdi, mahrum etmezdi. Çünkü Halil'im dedi ona. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a ne dedi? Halil'im, tostum dedi. Herhalde koysaydı ne yapardı? Onu koyardı. Çünkü babasını cehennemde görünce İbrahim Aleyhisselam çok üzülüyor. Ya Rabbi, hani beni mahcup etmeyecektin? O anda Allah Azze ve Celle İbrahim'in babasını zebani, zebanilerin getirdiği sırtlan şeklinde görüyor. iğrenip yüzünü çevirince ne atıyor, cehenneme atıyor ve hem İbrahim'in duası yerine geliyor hem de Allah'ın vaadi ne oluyor? Hak oluyor. Çünkü Allah cehenneme kafirleri, müşrikleri cennete ise ne yapıyor? Sadece inananları koyuyor. Şefaat haktır. inkarı küfürdür. Akılcıların bunda çok büyük neleri var? Müşkülatları ve problemleri vardır. O maşa şefaat var mı olmuş oluyor? Yaş. Şefaat. Şimdi Hani geldi, secdeye razı almış, Allah'ın taksir bir süre kadar. En son bölümdeki de cehennemizlikler için Yine kalbinde iman olan. Ard altı anasına iman olan. Müşrikler giremez, olur. evet. Ama ne kadar iman var, Allah bilir. Hüseyin Ali, şimdi bu yani annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, bu şefaat ve arasında, yarabb...